Hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da anlayabileceğiniz üzere dinlere ve mitolojilere giriş için çeşitli araştırma kaynaklarından bahsedeceğim. Çok fazla soru geliyordu. Ya ben mitolojileri öğrenmek istiyorum ama hangi kitapları okumalıyım, nereden başlamalıyım, güvenilir, kaynaklı kitaplar nelerdir, nelere bakmak lazım? Bu videoda böyle bir takım önerilerde bulunacağım ve muhtemelen 50'ye yakın kitap önereceğim. Bir kısmını not aldım unutmayayım diye. Burada tamamen objektif bir şekilde yerli, yabancı, inançlı veya inançsız kaynaklardan mitolojilere bakacağız. Daha sonra araştırma nasıl yapılır, doğru kaynaklara nasıl ulaşılır, pratik bir şekilde öğrenmenin yöntemi nelerdir? Bunlarla alakalı videolar da gelir. Okuma teknikleridir vesaire. Bu gibi kişisel gelişim konularına gireriz. Burada size birçok mitolojiyle alakalı önemli kaynaklardan bahsedeceğim. Zaten bunların hepsini okumasanız bile en azından 4-5 tanesine baksanız bence yeterince bir şeyler öğrenmiş olursunuz öncelikle mitolojilere giriş dediğimiz zaman pek de girilemeyecek bir şeyden bahsediyoruz çünkü hangi mitoloji dünyada onlarca mitoloji var ve tek bir dinle alakalı bile yüzlerce kitap okumak gerekiyor dolayısıyla işte ben mitolojilere gireyim genel bir bilgi edineyim diyemiyorsunuz ama bununla alakalı ana kaynaklar var yani ansiklopedi gibi bir kitap içinde 20 tane dinden özet özet bahseden kitaplar var bunlara bakacaksınız sonra aralarından ilginizi çeken din hangisi ise onunla alakalı ekstra araştırmalar yapacaksınız. Bu şekilde işte bir yıl, iki yıl belli bir dini inceledikten sonra ilginizi çeken başka bir dine yönelmeye başlayacaksınız ve aradaki benzerlikleri görmeye başlayacaksınız. Ama bizim dikkatimizi çekmesi gereken şey aradaki farklar. Çünkü farklar sayesinde bir şeyleri anlayabiliyoruz. Yoksa dinlere bakıyorsunuz bir yerde Gılgamış var, diğer tarafta Dukalim var, diğer tarafta Nuh var. Hep benzer şeyler. Veya bir tarafta Ruhlar Köprüsü var, diğer tarafta Çinvat Köprüsü var, onun yanında Sırat Köprüsü var. Bütün dinlerde belirli motifler işlenmiş çünkü insanlar aynı şekilde düşünmüşler. Zaten bu ata kıta teorisi de buradan geliyor aslında. Hani zamanında tek bir din vardı, bu din zamanla bütün dünyaya yayıldı ve farklılıklar içererek yeni mitolojilere dönüştü. Aslında paganizm tek bir dinin devamını temsil ediyor ki bunu Genellikle Müslümanlar söyler zaten Adem'den beri tek bir din vardı. Aslında hak din yine İslam'dı. İlk din İslam'dı ama medeniyetler İslam'ı değiştirdiler. Bu yüzden şu anda Kur'an'da veya İslami inançta geçen bir takım öğretilerin daha önce başka medeniyetlerde olması normaldir diyorlar. Bu da bir görüş ama bir görüşte de şöyle. Demek ki bütün dinler eğer birbirinden esinlendiyse, hepsi bunların aynı şeyleri anlatıyorlarsa demek ki aslında bütün dinler birbirinden alıntı, çalıntı, özgün bir içerik yok. İnsanlar aynı şeyleri tekrar etmişler. Dolayısıyla dinlerde bir ilahilik bulmak mümkün değil. Çünkü bütün dinler değiştirilmişler. Biz bu iki görüşü de kale almayacağız. Araştırmalarımızı yaparken bu mantıkla bakmayacağız yoksa taraf tutmuş oluruz. Biz benim mitolojim, senin mitolojin, benim dinim, onun dini gözüyle bakmayacağız. Mitoloji dünyanın mitolojisi, din dünyanın dini. Toplumlar farklı olabilir, dönemler farklı olabilir. Ama hepsi binlerce yıl boyunca kabul edilmiş inançlardır. Ve bunlar gelenektir, kültürdür. Bunlara bu gözle bakarsak daha iyi olur. Zira tarihe bakarken de böyle bakmak lazım. Siz İstanbul'un fethini okuyacaksanız bir tek Osmanlı tarihçilerinden bunu öğrenemezsiniz. Kritobulos'a bakacaksınız, Nikola Yorga'ya bakacaksınız. Pek sevilmese de Josefon Hammer gibi insanlara da bakacaksınız. Yani yabancılar nasıl anlatmış bunu da öğreneceksiniz. Ancak bu şekilde bütün resmi görebilirsiniz. Mesela diyelim ki peygamberin hayatını mı okuyacağız? Sadece bir ilahiyat profesöründen değil yani İslam ilahiyatçısından değil bir ateistten de bunu okumak lazım, bir hristiyandan da bunu okumak lazım, her türlü bakmak lazım. Ancak bu şekilde doğru bilgiye en azından ulaşabileceğimiz kadar ulaşmış oluruz. Çok fazla girişi uzatmak istemiyorum ama bunlar önemli noktalar. Bunları fark etmek gerekiyor. Şimdi benzerlikler var dedik. Nuh tufanında vesaire olduğu gibi ki bunlarla alakalı zaten videolarım var. Bu videoda ben benzerliklerden ilerlemeyeceğim. Ben burada öneri yapacağım. Kaynaklardan bahsedeceğim. İlgilenenler için biraz yolu açmaya çalışacağım. İstiyorsanız benim kanalımdaki oynatma listelerine gelin. Din kısmına bakın. Orada birçok millette benzer inançların nasıl anlatıldığını gösterdim. Veya bazı ritüellerin örneğin. Başörtüsü takma geleneğinin diğer milletlerde nasıl olduğunu, kurban vermenin diğer milletlerde nasıl olduğunu veya şeytanın tarihini aktarmaya çalıştım. Burada kendi videolarımın tekrarına düşmek istemiyorum. O yüzden kaynak ağırlıklı olacak. Ben nasıl ki not aldıysam unutmamak için siz de arada videoyu durdurup almak istediğiniz kitapları alabilirsiniz. Çünkü ben hepsini belki ekrana yazmayabilirim ya da açıklamaya koymayabilirim. O benim yoğunluğumla alakalı üşenirsem kusura bakmayın. Şimdi mitoloji deyince insanlar direkt böyle Zeus'u öğrenelim, Osiris'i öğrenelim mantığıyla bakıyorlar. Ama ben böyle önerilerle başlamayacağım çünkü başlarda sizi sıkacaktır bunlar veya çok saçma gelecektir. Biz öncelikle Mezopotamya inançlarından başlayalım, bunu yapmadan önce de kutsal kitapları bir görelim. Çünkü bizim ülkemizde yaygın olan bir inanç var İslamiyet. E Dünyaya baktığımızda da yine büyük bazı dinler var. Önce biz bunlara bakacağız, daha sonra geçmişe, kökenlerine gideceğiz. Ve bunlar nereden gelmiş, nasıl gelişmişler bunu anlayacağız. Zaten önereceğim kaynakları okumak da herhalde bir 4-5 yıl alacaktır. 4-5 yıl sonra artık yazarsınız. Memnun kaldınız mı, kalmadınız mı ki zannetmiyorum. Bence her türlü memnun kalacaksınız. Dediğim üzere öncelikle Sümer gibi medeniyetlerden başlamak gerekiyordu. Ama ben kutsal kitaplarımızdan başlatacağım. Ki başka kutsal kitaplar da var. Mısır'ın, Tibet'in, Zerdüştlerin vesaire. Ama biz sadece 4 tanesini biliyoruz. Onları da pek okumuyoruz zaten. Önce bunları okumaya başlayalım. İnsanlar şu anda neye inanıyor? Bunu bir görelim. Ki bunları bedavada alabiliyorsunuz zaten. Ben size Tevrat, İncil ve Kur'an'ı okumayı mutlaka öneriyorum. Eğer bir din araştırması yapacaksanız bunlarla başlayın. Zebur nedir diye sormayın. Zebur zaten mezmurlar diye geçiyor. Tevrat'ın içindeki bir bölüm. Apayrı bir kitap değil yani. Siz şu anda bir kiliseye gidin bedavaya İncil veriyorlar. Kitab-ı Mukaddes şeklinde İncil, Tevrat ve Zebur'un Tek bir cilt halinde toplandığı kitaplar, basınlar var. Onlar ücretli ama para vermek istemiyorsanız internetten de bedava okunabiliyor. İşte İncil, Info gibi siteler var. Tevratoku.com var. Bazı kaynaklar var. Direkt online olarak okuyabiliyorsunuz. Ben birkaç kiliseye gittim. Oradan farklı İncil'ler aldım. Kıyaslama yaptım. İnternettekinden hiçbir farkı yok. Yani herhangi bir çeviri veya sansür durumu söz konusu değil. Gönül rahatlığıyla internetten de bunu okuyabilirsiniz ama dediğim üzere kitaplıkta olsun mantığıyla kiliselerden bedava toplanabiliyor. Önce Tevrat'ı okuyun. Zaten Tevrat'ta yaratılıştan başlayacaksınız. 27 kadar, 30 kadar farklı kitabı okuyacaksınız. Ondan sonra İncil'e geçecek bunlar. Pavlus'un mektuplarına geçecek vesaire. Bunlar bittikten sonra da Kur'an'ı okumaya başlarsınız. Barnabas İncili gibi farklı İnciller var. Onlarla alakalı daha sonra bahsedeceğim. Biz öncelikle şu anda genel kabul görmüş olan kitaplara bakalım. Sonra bunların varyantlarına bakarız. Sıra Kur'an'a geldiği zaman bir takım problemler var çünkü herkes kendine göre Kur'an'ı tercüme ediyor ve herkes doğru tercümenin kendi tercümesi olduğunu söylüyorlar. Doğru manayı ben verdim, bunlar yanlış çevirmiş diyorlar. Burada bir problem var, ben size Yaşar Nuri'nin çevirisini öneriyorum. En azından okurken güzeldi, hoşuma gitmişti. Siz tabii ki başka insanların da tercümelerine bakabilirsiniz ama Risale-i Nur gibi tefsir kitaplarına bakmanızı pek önermiyorum. En azından şimdilik önermiyorum çünkü dili çok ağırdır ve okuduğunuzda pek bir şey anlamazsınız. E okuduğunuzu anlamıyorsanız başkaları anlatsın diye beklemek zorunda kalırsınız. Bu durumda da kitaptaki dini değil, din adamlarındaki dini görmüş olursunuz. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Ben size Yaşar Nuri'nin tercümesini öneriyorum ama istiyorsanız direkt olarak işte genel kabul görmüş Kur'an'ı okumak mantığıyla Diyanetin güncel çevirilerine yine bakabilirsiniz. Ki bu da yine internette var. İlla para vermenize gerek yok. Şimdi bu dört kutsal kitabı okudunuz. Zaten bin sayfa üzerinde bir anlatım gördünüz. Dolayısıyla kafanız karışabilir veya en azından artık okuduğunuz şeylere hakim olabilecek bir potansiyele ulaşmış olacaksınız. Bu sefer yan kaynaklara bakacağız. Mesela hadis kaynaklarına bakacağız. İlk önce Talmud'a bakalım. Çünkü Talmud Yahudi hadisleridir. Yani Tevrat'ın açıklamasıdır bir bakıma. Talmud'un da Babil versiyonu var, Yeruşalim versiyonu var. Hangisini okuyacağınızı size bırakıyorum. Ben ikisini birden okumadım. Sıkıcı geliyor çünkü. 3000 sayfa falan yani. Bir de Türkçe çevrilmiş baskıları var mı bilmiyorum. Ben internetten okumuştum. İnternette pdf'i var. Açıklamaya koyacağım. İstiyorsanız ona bakabilirsiniz. Talmud'da bütün hikayeler, peygamber kıssaları, Lilit gibi farklı kişiler. Yani bizim pek de bilmediğimiz olaylar anlatılıyor ki bunlar önemli kaynaklar. İleride İslam hadislerine bunların bir kısmı geçecek. Hatta İslami hadis dediğimiz kaynakların bir kısmı Tamamen Talmud'dan alıntı yapmış olacak. Zaten hadis kitaplarına geldiğimizde bunu daha iyi anlayacaksınız. İslam kaynaklarında, İslam hadislerinde hepsini okumanıza gerek yok. Sonuçta İmam Hatip bitirmiyoruz. Çok da bir anlamı yok. Ama sitte gibi altılı kaynaklar var veya Buhari gibi, Tırmızı gibi insanların özel baskıları var. Yine onlar da zaten 3000-4000 hadis biriktiriyor. Yani gene okuması uzun sürecek. Şimdiye kadar bu saydığım kitapları okumanız 10.000 sayfalık bir okuma yapmış olduğunuz anlamına gelir. E bunu da bir yılda anca yaparsınız. İş var, güç var, başka dertlerimiz var. E bir yıl boyunca hadis kaynaklarına ve kutsal kitaplara baktığınız zaman zaten internetteki birçok yayıncıdan belki daha da bilgili bir hale gelmiş olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Zira biz araştırma yapacağımız zaman İslami mantıkla, ilahiyat mantığıyla tek kaynaklara bakıyoruz. Sadece İslami kaynaklara bakalım, sadece İslam kitaplarına bakalım, diğerlerini görmeyelim. Onlar değiştirildi, onlar Bilmem ne oldu falan filan. Bu seferde hep aynı şeyleri ezberliyoruz. Aynı kafayla konuşuyoruz. Bütün din adamları aynı şeyleri söylüyorlar. Hiçbir çeşit, hiçbir ilim, irfan görmüyorsunuz. Ama bunu kendiniz de ortaya koyabilirsiniz bence. Zira bunu belirteyim. Şu ana kadar önerdiğim bu kaynakların hepsini belki şu anda profesörlük yapan birçok kişi bitirmemiştir. Ama oturup din anlatıyordur. Bu da biraz Utanılası bir durum ama yapacak bir şey yok. Gerçi bunu da pek yadırgamamak gerekiyor çünkü hadi İslam'ı bir öğrenelim bakalım dediğiniz zaman öğrenmenin sonu yok. O kadar mezhep, o kadar farklı görüş, ekol var ki oku oku bitmiyor. Maturidisi ayrı, kelamcısı ayrı, hepsinin onlarca eseri var. Yani birisi bir tefsir yapıyor, 45 cilt. Dolayısıyla daha İslam'ı çözmeye çalışırken zaten 50 yıl kaybedeceksiniz. Ondan sonra televizyonlarda her cümlenize Arapça bir takım kelimelerle başlayacaksınız. Ve bilgili olduğunuzu göstermeye çalışacaksınız. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Biz burada bütün dinleri öğrenmeye çalışıyoruz. En azından dinler tarihine bir giriş yapmaya çalışıyoruz. Ki kim neye nasıl inanmış, hangi gelenek, hangi ritüel nereden gelmiş bunu görelim. Zaten bu yüzden öncelikle kutsal kitaplardan başlattım. Sümer'den başlatmadım. Yani temelden öğrenmeye başlanmadık. Önce bir çatıyı gördük. Şu anki bina neye benziyor bunu bir anladık. Şimdi kat kat... Binadaki ayrıntıları görmeye başlayacağız. Hani bazı filmlerde oluyor ya başta böyle bir sahne gösteriyorlar gayet önemli bir sahne ondan sonra 5 gün öncesine 10 gün öncesine dönüyor sahneler. Ve bir saat izliyorsunuz en başta gördüğünüz sahneye geliyorsunuz. İşte biz de bunu yaptık filmin başını gördük yani aslında ortalarda olması gereken bölümü gördük. Ve şimdi 5 gün ya da 5000 yıl geriye gidiyoruz. Ben yine de İslami kaynak olması açısından birkaç tane öneri yapayım havada bırakmayayım daha sonra tekrardan geliriz. Asım Köksal, İslam tarihi. Oku, oku bitmeyecek. Bir de Peygamberler tarihi var. İki cilt. Şu arkamda şu anda ama görmüyorsunuz muhtemelen. İyi bir kitaptır. Tamamen belge cennetidir. Zaten bu ayki kitap önerme videosunda onu da öneriyorum. Gayet iyidir. Araştırma için çok iyi kitaplardır. Martin Links, Muhammed'in Hayatı. Bu da yabancı bir kaynak olsun diye öneriyorum. Önemlidir. İlk kitap önerme videosunda önerdiğim bir de Leslie Hazleton'ın İlk Müslüman kitabı vardı. O da güzel bir kitaptı. Peygamberin hayatıyla alakalı. Bunlar önemli kaynaklar. Bakın agnostik kaynak gördük, Hristiyan kaynak gördük, bir de İslami kaynak gördük. Bakalım arada farklar var mı? Nasıl bakışlar var? Hepsi önemli çünkü. Hepsi de kaynaklı. Şimdi bu inancı bir kenara bırakalım ve diğer dünya inançlarına bakmaya başlayalım. Hani başta söylemiştim ya birçok mitolojiyi tek bir kitapta öğrenmek ve ilginizi çekenlerden devam etmek. Bakalım birçok mitolojiyi inancı tek bir kitapta veren en azından benim beğendiğim hangi kaynaklar varmış. Dona Rosenberg, Dünya Mitileri. Bu önemlidir, güzel bir kitaptır. Önerdim galiba ama hatırlamıyorum şimdi. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Bu da elinizde bulunsun bazı terimler, bazı isimler, tanrılar. En azından daha açıklamalı, pratik bakma mantığıyla iyi olabilir. Mark Daniels'ın bir de Bir Nefeste Dünya Mitolojisi kitabı vardır. Bunlar 3 ana kaynaktır. Bu gibi başka kitaplar da var. Ama hepsini önermeye gerek yok. Zaten hepsini de okumadım. Ben okuduğum kitapları öneriyorum. Bunların internette bedava versiyonları var. Hepsini söylemeye gerek yok. Yani bir tıklamayla karşınıza çıkarlar. İstiyorsanız internette de çok fazla pahalı değil yani alınabilir. Yeterli mitolojilere giriş kitaplarını gördük. Artık sırada Mehmet Ateş'in Mitolojiler ve Semboller kitabı var. Bu da biraz sembolizmi anlamak mantığında iyidir. Çünkü... Biz kaynaklı anlatımları Sümer gibi medeniyetlerde görüyoruz ama yazı zaten birkaç bin yıldır var ve ondan önce de inançlar vardı. Paganizm anlayışı vardı ve bunların hepsine biz ulaşamıyoruz. Tamam bazı mağaralarda çizimler var, hieroglifler var, antik Mısır'da bir takım görüntüler var ama bunlar yoruma dayalı. Biz şu anda Mısır mitolojisine baktığımız zaman sürekli yorumlanmış şeyleri görmek zorundayız. Tam olarak bir bilgiye ulaşamıyoruz. Ortak mantığı bu inançlarda göreceğiz. Bu serüveni yakalayacağız. Daha sonra da Sümer mitolojileriyle alakalı birçok kaynak önereceğim. Oralarda bunları tatlıya bağlayacağız. Şimdi Sümer mitolojisi diyorum ama aslında benim size burada biraz felsefe kitapları da önermem gerekir. Çünkü din ve felsefe birlikte gelişmiştir. Fakat öyle bakarsak dünya tarihini, felsefe tarihini her türlü şeyi önermek lazım. E burada bin tane kitap önersem kimse okumaz. Video uzar. Gerek yok. Biz mitolojilerde sınırlı kalalım ve Sümer'e bakalım. Çünkü dediğim üzere ilk doğru düzgün kayıtlı belgeler Sümer'deydi ve Sümer zaten semavi dinlerin kökeniydi. Tarih Sümer'de başlar demişken Nuh Kramer'in Tarih Sümer'de başlar kitabı ve Sümer mitolojisi kitabı son derece önemli kaynaklardır ve çok basittir. Hiçbir şey bilmeseniz de bunu okuyabilirdiniz ama ben başlarda önermedim çünkü bir zemin hazırlığı yapıyorduk. Ardından dili biraz ağır olsa da Mirça Eliade'nin dinler tarihine giriş kitabı var. Bu giriş kitabı gibi gösteriliyor ama dili bayağı zordur ve bir birikim gerektirir. O yüzden pek de giriş kitabıdır diyemeyeceğim. Ama zaten daha önce birçok kaynağı okudunuz, öğrendiniz artık bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz bence. İstiyorsanız biraz daha basit olması için Jeremy Black ve Anthony Green'in Mezopotamya Mitolojileri Sözlüğü kitabını alabilirsiniz. Bu da fena değildir. Bir Hafıza tazelemiş olur. En azından kavramları tekrardan hatırlamış, öğrenmiş oluruz. Ya bizde Gönül Tekin gibi gayet başarılı hocalar da var ama onların ağzından laf almak yarım saat sürüyor. Pek bir şey söylemiyorlar veya kitap yazdıkları zaman da bunu eşe dosta dağıtıyorlar. Gidip para verip alamıyoruz. O yüzden ben daha kolay, daha en azından ulaşılabilecek kaynakları öneriyorum ki isteyen herkes rahatlıkla alabilsin. Öyle sadece bir baskısı yapılmış veya sansürlenmiş, yasaklanmış kitapları önermiyorum. Onların yeri ayrıdır ama bulmak zor ve bulamayacağınız şeyi niye önereyim? Ben size kolay ulaşılabilecek bir kaynak olarak Karen Armstrong'un Tanrı'nın Tarihi kitabını öneriyorum. Tamam basit bir kaynak farkındayım. Hiçbir bilgisi olmayan insan bile bunu çok rahat okur ve muhtemelen her şeyi anlar. Ama arada kafa dinlemek lazım. Hep ağır gitmemek lazım. Zaten hadisleri okuyorken canımız çıkmış olacak. O yüzden gerek yok. Sıradaki kitap Jean Botero'nun Eski Yakın Doğu Sümer'den Kutsal Kitab'a kitabı olmalı. Çünkü semavi dinlerle Sümer arasında büyük bir ilişki var. Böyle kitaplar bize bu konuda faydalı olacak, yardımcı olacak. Sıradaki okuyacağımız kitap Sean Martin'in Gnostikler. İlk sapkın Hristiyanlar kitabı olacak ve artık başka mitolojilere bakacağız. Çünkü hep aynı şeyleri öneriyor gibi oldu. Sıkılmayın diye diğer mitolojilere bakalım. Niye bunları başta önermedim? Niye direkt Antik Yunan'a veya İskandinavlara bakmadım? Çünkü dediğim üzere okurken... Size çizgi roman gibi görünecekti, uydurma görünecekti, hemen bırakacaktınız veya ciddiye almayacaktınız. Ama şimdi hmm demek buradaki melek, buradaki varlık şu mitolojideki tanrıya denk geliyormuş. Veya burada sembolik bir anlatım yapılıyormuş. Mesela İncil'deki vahiy bölümünde aslında Marduk anlatılıyormuş gibi düşünmeye başlayacaksınız. Zira vahide neler neler var yani 7 kafalı, 10 boynuzlu ejderhalardır, mahşerin 4 atlısıdır. Başta okuduğunuzda çizgi roman gibi eğlenceli geliyor ama işte uydurma canım bunlar diyorsunuz. Halbuki onların hepsi tarihi bir olayı sembolize ediyor ve gelecekle alakalı kehanetleri barındırıyorlar. Tabii ki bunlar tutarlı değil orası ayrı ama önemli şeyler. Biz dinlerle alakalı yeterli birikimi elde ettik artık din mantığını inanç mantığını anladık ve bu tip sembolik ifadelere anlatımlara artık daha mantıklı daha idraki bir şekilde bakabileceğiz. Ne demek istediğimi anlamadıysanız şöyle bir örnek vereyim. Mesela İncil'deki vahiy bölümünde Abaddon diye anlatılan melek aslında eski Yunan'da Apollon'dur ki bu çevirilerde falan da yazar zaten. Veya bizim fırtına tanrısı, şimşek tanrısı diyebildiğimiz o baş tanrılar ileride baş meleklere dönüşürler ve yine fırtınayı, doğa olaylarını yönetirler. Zaten bunlardan bahsetmiştim başka videolarımda ama bunlar önemli. Şimdi biz hem Hristiyanlığa hem de Antik Roma'ya çok büyük etkisi dokunmuş olan bir inanca bakacağız. Yunan mitolojilerine. Çünkü Yunan mitileri Roma'yı direkt etkilemiştir. Hatta Yunan tanrıları Roma tanrılarına dönüşmüştür. Hayat hikayelerine kadar birçok şey benzerdir. Mitoloji resmen kopyalanmıştır. Daha sonra tabii ki Mitraizm gibi inançlarla bu öğretiler Hristiyanlığa girmiştir. Ki zaten bunu Plotinus'un Suduret teorisine bakarsanız veya Augustinus'un İtiraflar kitabına bakarsanız Hristiyan teolojisinin nasıl biraz... Öykündüğünü anlamış olursunuz. Peki bunu nereden görecektiniz? Nereden bilecektiniz? Milattan sonraki 4. yüzyılda Konstantin'in emriyle toplanan toplantılarda İznik konsillerinde Hristiyanlığın nasıl dejenere edildiğini nasıl anlayacaktınız? Antik Yunan inancını anlayarak. Bunun içinde bir takım kaynaklar önereceğim ama öncelikle bilinmesi gereken bazı şeylerden bahsedeyim. İlk olarak Hesiodos'un Tevgonisini mutlaka bilmek zorundasınız çünkü bu ana kaynaktır. Tanrılar, işler ve günler vesaire. Zaten İş Bankası yayınları bunu bastı. Şu anda gayet de rahat okunabiliyor. Bunun haricinde Homeros'un İlyada ve Odisea destanı var. Bunlar aslında tragediyadır. Direkt mitoloji kitabı değildir. Ama içlerinde tanrılar geçer. Yine bazı varlıklar, tanrıdan doğan evlatlar, kader kavramı, özgür irade, günah kavramı vardır. Bunlar önemli kaynaklardır. Bunun gibi Sopokles'in Kral Oidipus eserine veya Zincire Vurulmuş Prometheus gibi kitaplara bakılabilir. Zaten bunları daha önce önermiştim. Bunlar. Yunan inancını anlamak için önemli kaynaklar bize direkt kültürü veriyorlar. Bundan sonra direkt Yunan mitolojisine giriş babında, anlama babında iki tane kaynak önereceğim. Robert Graves'in Yunan mitolojileri kitabı ve Pierre Grimmel'ın Yunan mitolojisi kitabı. Bunlar iki özet kitaptır. Yunan tanrılarını, olayları vesaire aktarırlar. Gayet iyilerdir. Ben de bunlardan faydalanmıştım bazı videolarımda. Bunlar önemli kaynaklardır ama ana kaynaklar değillerdir. çünkü başka yazarlardı. Yunan mitolojisi mantığıyla kitap yazdılar. Arada pek bir fark yok. Sonuçta olan şeyler belli yani. Sadece belki yorum farkı olabilir. Bundan sonra önerebileceğim bir kitap olarak Yaşar Atan Akdeniz Mitolojisinden Efsaneler. Bunu niye öneriyorum? Çünkü Medusa ve Şahmeran gibi bazı varlıklar arasında benzerlikler var. Hikayeler paraleldir. Bunu görmek için de Akdeniz inançlarını biraz bilmek lazım. Bize yakın gelecek şeyler zaten. Siz bir karakterin hikayesini okuyorsunuz. O Ege Denizi'nde, İstanbul Boğazı'nda veya Çanakkale Körfezi'nde falan yaşıyor, savaşıyor. Tanıdık geliyor. Bu yüzden okurken sıkılmayacağınız ve belki de biraz aydınlanma yaşayacağınız kitaplardır. Biz bu paralelliklere baktığımız zaman yani hem Yunan'da hem başka inançlarda bizim şu anda semavi dinlerde gördüğümüz şeylere benzer hikayeler gördüğümüz zaman yine mecburen Orta Doğu'ya dönüş yapmak zorundayız. Ama bunu yapmadan önce iki tane daha kitap önereceğim. Werner Yeager'ın ilk Yunan filozoflarında Tanrı. Bu Tanrı kavramıyla alakalı yardımcı olacaktır. Sürekli burada Zeus ve Herkül'ü görmeyeceksiniz. Öyle düşünmeyin. Ardından bonus olarak Jean-Pierre Vernant'ın Torunuma Yunan mitolojileri kitabı. Bu da çok basittir ama toparlamanızı sağlayacaktır. Artık biz Anadolu inançlarına tekrardan bakalım ki arada Zerdüşt'i'lik var. Başka kutsal kitaplar var Avesta gibi ya da Uzak Doğu'da yine kutsal kitaplar var. Onlardan da bahsedeceğim zaten. Mısır mitolojisiyle alakalı pek bir şey önermedim. Pek öneremeyeceğim de çünkü çok fazla araştırma yapmadım. Birkaç tane okudum sadece. Onların da iki tanesini burada okuyayım. Geraldine Pinch, Mısır mitolojisi ve Toby Wilkinson, Eski Mısır. Bunlar yeterli kaynaklardı. Dediğim üzere sürekli yorum olduğu için atalara tapınma çağı ayrı, hayvanlara tapınma çağı ayrı, tek tanrılı döneme geçiş... Olayı ayrı. Yani farklı durumlar var. Mısır mitolojisi aslında biraz tarih gerektiriyor. Burada bunları atlıyorum. Başlarda başka kutsal kitapların da olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Bunların da bir kısmını önereyim. Mesela Maya kutsal kitabı Popol Vuh vardır. Biraz sıkıcı bir kitaptır ama bu okunabilir. Onun haricinde şu anda Antik Mısır'ın Ölüler kitabı diye bilinen bir kitap var. O da güzel bir kitaptı. Tibet Ölüler kitabı vardı. Spiritüelist bir kaynaktı. Bu önemliydi. Bunlar yabancı kutsal kitaplar olarak okunabilirler. Araştırma ve kaynak babında yine kullanılabilirler. Çünkü arada çok fazla benzerlik var. Ve bambaşka bir yerde yaşayan bir milletin bizimle aynı anlatımlara sahip olması biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ki bunlara belki birazdan değiniriz bilmiyorum. Ama ben bu benzerlikleri bırakıp tamamen farklı bir şeyler okumak istiyorum. Artık hiç duymadığım şeyler görmek istiyorum diyorsanız Vedanta Sutralar var, Puranalar var, Tantralar var. Yani uzak doğu kitapları var. Bunlar Budist öğretilere sahiplerdir. Yani Hindu inançlardır aslında. Bunlar ana kaynaklardır ve çok kafa karıştırıcı kaynaklardır ama onlara da bakılabilir. Zaten kafa karıştırmasın diye yardımcı birkaç kaynak daha önereceğim. Bunların kafa karıştırıcı olmalarının sebebi uzak doğu inançlarının tamamen felsefi olması. Yani mitolojiyi bırakmışlar ve sürekli felsefe yapmaya başlamışlar. Bu da bir süre sonra sıkıyor. Hatta bu felsefe şu anda kuantum teolojisi denilen bir şeye dönüştü. Varlıkta birliğe geldi falan uzun konular. Burada çok fazla girmek istemiyorum. Zaten bunlarla alakalı videolar yapmıştım. Daha da ayrıntılı videolar gelir. Çok fazla kaynak önermeyeceğim onu söyleyeyim. Çünkü aynı şeyi anlatıyorlar ve sıkıyorlar. Onların kültürüne aşina olmadığınız sürece okumanın da pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü onlar gibi yaşamak gerekiyor. Ek olarak onların destanlarını, hikayelerini ve masallarını da bilmek gerekiyor ki daha iyi anlayalım. Ki bu önemlidir zira masallar, destanlar mitolojinin antik versiyonlarıdır. Antik dönemlerde bu destan türü anlatımlar tarihti. Biz şu an onlara mitoloji gözüyle bakıyoruz. Bununla alakalı Ramayana okunabilir, iyidir. Biliyorsunuz bizde de Oğuz Kağan gibi, Bozkurt gibi destanlar var. Yaratılış destanı var Altayların. Tamamen mitolojiktir. Sürekli tanrılar, ögeler falan vardır. İşte bu yüzden destanlar da mitoloji öğrenme bakımından iyilerdir. Ama ben burada komple destan önerisi yapmayacağım. Zaten çoğuyla alakalı videom var. Yine de ek olarak Sanskrit Yayan'ın Budizm ve Felsefe kitabını ve Bhagavad Gita'yı öneriyorum. Bunları da okuduktan sonra artık buraları geçebiliriz. Başka inançlara bakabiliriz. Gerçi hadi bakalım ama Hinduizm ile Budizm arasında bir ayrım yapalım. Sonuçta tamamen aynı inançlar değiller. Haksızlık da yapmış olmayalım. Birkaç kaynak öneriyim. Thich Han'ın Buda'nın öğretisi kitabı iyi. Walter Rubin'ın eski metinlere göre Budizm kitabı iyi ve Max Müller'in Upanishadlar kitabı iyi. Bunlar okunabilir. Ben kaynak olarak faydalanmıştım. İşinize yarar. Daha da buraya girmek istemiyorum. Niye girmiyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü önereceğim bütün kitapları okumayacaksınız. Bunun farkındayım. Hatta şu ana kadar birçok kişi videoyu kapatmıştır, çıkmıştır. Zaten bunları okumak yıllar sürecektir. Boşu boşuna uzatmanın mantığı yok. Ben ana önemli kaynaklardan bahsedeyim. Meraklısı alır okur. Şimdi biraz işte Çin'dir, Japondur, İskandinav'dır. Bunlarla alakalı kaynaklara bakalım. Çeşitli bir anlatım ve öneri olsun. Sonra videoyu bitirelim. İskandinavlarla alakalı çok bir araştırma yapmadım. Zira çok da ilgimi çekmemişti. Ama iki tane kaynak önereceğim. Aray Page'in İskandinav mitleri ve Yekta Ataman'ın İskandinav hikayeleri antolojisi kitabı. Bunlar iyidir. Başka kaynaklar varsa önerin. Belki bir gün ben de bakarım. Şu anda çok da ilgimi çekmediği için bunlara girmiyorum. Japon ve Çin inançlarında pek durmayacağım. Bir tane kaynak önereceğim çünkü başka ben de okumadım. Onların kültürleri farklı, yaşayışları farklı, bütün her şeyleri farklı. Dolayısıyla bize pek de hitap etmiyor. Yani Amaterasu gibi bir takım varlıklar var ve bunları Türklerdeki bazı varlıklarla eşleştirebiliyorsunuz ama o kadar yani. Bunun için de Türk inançlarını bilmek lazım. Birkaç tane kaynağı da önereceğim birazdan. Şimdilik Donald E. McKenzie'nin Çin ve Japon mitolojisi kitabını öneriyorum. Ayrıca Michael Ashkenazi'nin de Japon mitolojisi kitabı gayet yeterli olacaktır. Çok da derinlerine inmemek lazım eğer özellikle o mitolojiyi araştırıp yeni bir eser ortaya koymayacaksak. Şimdi yine semavi dinlere dönüş yapacağız ama bunu yapmadan önce zerdüştiliği ve İran inançlarını bir anlamak lazım. Özellikle Avesta'yı okumak şart. Hani nasıl ki Kur'an'ı okumadan İslam'la alakalı bir eleştiri getiremeyeceksek Avesta'yı okumadan da İran inancıyla alakalı pek bir şey söylememek lazım. Çünkü hem Avesta hem de İran inançları tamamen İslamiyet'te paralel. O kadar çok benziyorlar ki yani sanki aynı dinmiş gibi geliyor. Tek fark işte kültür farkı. Zaten okuyunca anlayacaksınız. Bununla alakalı birkaç tane kaynak önereceğim. David Ulansay, Mitras gizlerinin kökeni. Nimet Yıldırım, İran, Roma ve Yunan mitolojisi. Mehmet Korkmaz, Zerdüşt dini ve İran mitolojileri. Artı Avesta bu da okunsun. Avesta'nın üzerinde niye duruyorum? Çünkü dediğim üzere. Bir kutsal kitaba aşırı benziyor. Hatırlayın başta iki teoriden bahsetmiştim. Birincisi ya ata bir kıta vardır. Tek bir din vardır. Zamanla bu din bütün milletlere yayılmıştır ve değiştirilmiştir. Bu yüzden zaten benzerlikler vardır. Ki bu Atlantis'e ve Mu kıtasına gidiyor. Mu ile alakalı videom vardı. Ya da işte dinler kopyalanmıştır vesaire vesaire. Herkes birbirinden bir alıntı yapmış. Yeni bir din getirmiş. İşte bu aşırı benzeyen ama farklı olduğunu iddia eden inançlara baktığımız zaman bazı ayrıntıları yakalıyoruz ki bunlar önemli. Birkaç tane daha önereyim şimdi. Arif Tekin Sümerlerden İslam'a kutsal kitaplar ve dinler. Dabi Mişal Kadınların Tarihi ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizelere. Turan Dursun Din Bu. Bu şu anda 3 cilt. Direkt böyle bir kitap yazmamıştı aslında. Daha sonra kendi yazıları, makareleri kitap haline getirildi. Turandursun iyi bir kaynaktır. En azından farklı bir bakış, bir ateistin gözüyle okumuş olacaksınız. Sürekli ruhban kaynaklara bakmış olmayadım. Dedim ya, farklı milletlerden, farklı inançlardan kaynaklara bakmak ve tezle, tezli bir sentez oluşturmak önemli. Bundan sonra ne okunabilir? Jean Bodero'nun Eski Yakın Doğu Sümer'den Kutsal Kitabı. Bunu önermiştim zaten ama gene okunsun, hatırlatsın. Önemli kitaplar bunlar. Direkt bir serüven görüyorsunuz çünkü. Ayrıca Turan Dursun'un kutsal kitabın kaynakları kitabı, bu da önemliydi. Bunun bir benzeri Muazzez İlmiyeçık'ın Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökenleri kitabı. Bu kitapları okuyunca zaten birçok taş yerine oturacak. Tabii ki insanlar bunları sapkın kitaplar olarak adlandırıyor. Taraflı kaynakları diye adlandırıyor. Ama kaynağın taraflısı, maraflısı onu okuyan kişinin vereceği bir karar. Ben taraflı veya tarafsız bilinen kaynakları önereyim. Hangisini istiyorsanız okuyun. Neticede her okuyan aynı sonuca ulaşmıyor. Zaten bu yüzden farklı mezhepler, farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Farklı dinler ortaya çıkıyor. Herkesin doğrusu aynı olsaydı tek bir din olurdu öyle kalırdı. Hatta bunu iyice abartanlar ve alternatif din inançları geliştirenler de var. Mesela bütün inançların bu benzerlikler yüzünden bir uzaylı varlık tarafından gönderildiğine veya Anunnaki teorisi denilen uzaylı varlıkların bizi evrimleştirdiğine bütün semavi dinleri bize Dünya dışından varlıkların getirdiğine inananlar da var. Çünkü bakıyorsunuz Tevrat'ta Hezekiel kitabında resmen uzay gemilerinden bahsediliyor veya hiyerogliflere bakıyorsunuz, eski kayıtlara bakıyorsunuz, dinler arasındaki benzerliklere bakıyorsunuz ve resmen melek veya cin diye anlatılan varlıkların aslında UFO gibi olduğunu anlıyorsunuz. Tabii ki bunlar da yorumdur sonuçta. Bugün cinler için onlar aslında uzaylı varlıklardır diyen ilahiyatçı, İslamcı hocalar da var. Ya da cinler için cin kelime anlamıyla yabancı demektir. Dolayısıyla cinler derken yabancı kavimlerden bahsediliyor diyenler var. Veya cinler işte mikroplardır, bakterilerdir. Bunlar hastalıktır, virüs türü diyenler var. Farklı yorumlar var. Bütün yorumları da işte ateistinden, deistinden, teistinden okumak lazım. Hatta şu uzaylı tanrı teorisi üzerinde biraz durmak lazım. Bu konularla alakalı ana kaynaklardan ve çok sevilen kaynaklardan biri Erich von Däniken'in Tanrıların Arabaları kitabı ve Tohum ve Evren kitabı. Ki bu kitapların bilimsel bir tarafı yoktur. Orası ayrı. Hatta verdiği bilgilerin çoğu yanlıştır. Ama diyorum ya bu da bir mitoloji, bir inanç. Bunu da bilmek lazım. Ek olarak Zakaria Sitchin'in 12. Gezegen kitabı yine iyidir. Okunabilir. Bunlar teori olabilir ama sonuçta bugün oyuk dünya teorisi, reptilianlar veya anunakiler veya ne bileyim Muhk tasındaki varlıklar vesaire vesaire tonla inanç tonla görüş var ve bunların hepsini araştırma şansımız yok. Ama illa da ben böyle komple teorileriyle veya gizli sırlarla alakalı kitap okuyayım diyorsanız Ergün Candan'ın Mısır Sırları kitabı okunabilir veya Gizli Sırlar Gizli İlimler Öğretiler kitaplarına bakılabilir. Bunlar da fena kitaplar değildir. Tabii ki burada önerdiğim bütün kitapları desteklemiyorum söylediğim üzere Erich von Daniken'de örnek olarak gösterdiğim üzere ama Doğru veya yanlış okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bence siz de öyle bakarsanız iyi olur. Hazır böyle sırlara, gizli projelere falan girmeye başladık. Birkaç tane daha önereyim. Sonra başka bir kitaptan bahsedeceğim. Selman Gerçeksever, Yıldızlardan Gelen Tanrılar. Basit bir kitaptır. Giriş babında okunabilirdi ama şimdi önerdim. Şimdi aklıma geldi. Ona bakabilirsiniz. Bunun haricinde James Churchward'un 4 kitaplık bir muh kıtası serisi var. Batık kıtalar, tek bir din vardı bu gelişti vesaire gibi teorilerle alakalı okunabilir. Yine bilimsel bir kitap değildir onu söyleyeyim, ama okunması gerekiyor çünkü bu bugün bizi çok ilgilendiriyor. Günümüzde internette gezen birçok teorinin kaynağı bu kitaptır aslında. Bunun da asıl beslendiği kitap aslında en kutsal kitabıdır. Yani Peygamber İdris diye bildiğimiz, başka mitolojilerde Tod veya Hermes ile birleştirilen birisi var. Bu kitapta uzaylı varlıklar, düşmüş melekler, Nuh tufanı vesaire birçok olay anlatılıyor ve bu kitap spiritüalistlerin başucu kitabı. Çok önemli. Bütün bu gizli öğretilerdir, okültizmdir, mistik anlayışlardır. Bu kitaptan gelir diyebiliriz. Hani hepsi bundan gelmese bile bu kitap ana kaynaklardan biridir. Milattan önce 68'de Roma ordularının Kumran'a girmesiyle bu kitap saklanmak zorunda kalmıştır. Ruhban kesim bunu gizlemiştir ve 18. yüzyılda bir mason tarafından bu bulunmuştur. Zaten bu yüzden bu kitaba bugün işte Yahudi projesi, Mason kitabı falan diyorlar ve ciddiye almıyorlar. Ama baktığınız zaman bu kitap Tevrat'taki kayıp metinlerden biridir. Yani eğer değiştirilmemiş bir Tevrat varsa aha da enokun kayıp kitabı. Bu gerçekten semavi dinlerle alakalı çok önemli bir kaynak. 1950'lerde bunun tercimeleri yapıldı. Ölü Deniz kitabeleri diye geçiyor. Kumran yazıtları diye geçiyor. Bu okumalıdır bence önemli bir kitaptır. Zaten bu kitap sayesinde işte bakın melekler aslında uzaylı varlıklarmış. Demek ki bize vahiy verenler aslında mesela Sirius'tan gelen varlıklarmış dendi. Bunları öğrenmek önemli. Birçok mitolojiyi öğrendik. İşte tanrılardır, semavi dinlerdir hepsini gördük. Bir de bunların yorumlarını, gizli mantıklarına bakmak lazım. Yani spiritüel veya mason anlayışa bakmak lazım. Bunlar da yorum sonuçta. Bununla alakalı ne önerebilirim? Ekrem Ülkü, Kabala, Yahudi Mistik Öğretisi. Fena bir kitap değil. Biraz basit ama önemli. Madame Helena Petrovna Blavatsky'nin Peçesiz İssiz Kitabı. Çok zor anlatıyor ama bence önemli bir kaynaktır. Joseph Campbell'ın Tanrı'nın Maskeleri Kitabı. iyidir. Ee, Birant Esinoğlu, Dinlerin Gizemi Kitabı. Ve bunun yanında Dört Cilt Olan Ra Bilgileri diye bir kitap serisi var. Burada celse deneyleri yapılıyor. Ruh çağırmadır, uzaylı varlıklarla konuşmadır. Baroğlu var. Biraz değişik bir kitap. Bunlar okunabilir. internette pdf'leri var. Tekrardan hatırlatayım. Dolores Cana'nın önceki 5 yaşantım ve ölümün ötesi kitapları. Bunlar da biraz kafa açmak için basit kitaplar olacaktır. Roman gibi gelecektir. Ama okunması gerekir. Ardından yine Blavatsky'nin gizli öğreti kitabı. İki cilt. Burada metafiziği ağır bir şekilde görüyorsunuz. Ama bence en azından bu konularla profesyonel olarak ilgilenecekseniz okumak zorundasınız. O kadar söylüyorum. Ardından bence bir başyapıt olabilecek bir kitap önerisi yapacağım. Bedri Ruh Selman'ın İlahi Nizam ve Kainat. Bu kitabı okumak pek kolay değil. Hatta bunun tefsirini falan yapmaya başladılar artık. Günümüz Türkçesiyle nasıl anlaşılması lazım vesaire birçok mana getirdiler. Bu kitap okunabilir, önemli bir kitaptır. Ama dediğim üzere bütün kitapları okumuş olmanız lazım ki bu kitabı okuyunca bu adam saçmalıyor demeyin veya ne anlatıyor bu adam diye düşünmeyin. Hani bugün diyorlar ya işte bir algı oyunu yapılıyor, bilinçaltımızı yönetmeye çalışıyorlar. Bize bir takım öğretileri çaktırmadan sunuyorlar. Dünyayı yöneten bir örgüt var vesaire vesaire. Birçok teorinin kökeni aslında bu. Veya NASA düz dünyayı gizliyor, bize dünyamızı küre gibi gösteriyor. Aslında her şey saklanıyor. Bermuda Şeytan Üçgenidir, 51. bölgedir. Tonla teori var biliyorsunuz. İşte bunlar da aslında bu gibi kitapları yazan insanların öğretileri, bunların misyonları. Bunu kavramak lazım. Şimdiye kadar birçok dini gördük, ruhban mantığı anladık, bunların sembolik yorumlarını gördük ve spiritüalizme girdik. Çünkü spiritüalizm çok derin bir ilim gibi görülür. Halbuki uzak doğu felsefesinin ortadoğuya gelmesidir. Bununla alakalı da nasıl bir örnek verilebilir? Spiritüalizmin İslami versiyonuna tasavvuf diyoruz. Bununla alakalı da anlattığım şeyleri iyi anlamanızı ve saçmalamıyor olduğumu idrak etmeniz için birkaç öneri yapacağım. Çünkü tasavvuf deyince ona bizim aklımız ermez. Orada başka bir şey demek istiyor. Orada derin bir ilim var. Kalp gözü açık olmalı vesaire diyenler var. Ne yazık ki bunu diyenler önce şu gözlerini bile açıp okumuyorlar. Ama her şeyi işte sezgiyle anlamaya çalışıyorlar. Okuyanlar ne kadar seziyor veya bunun iddiasında bulunanlar ne kadar sezmiş orası ayrı ama işte sezgi yöntemiyle, ilhamlarla, dini gerçek manasıyla öğrenmiş olduğunu iddia eden alimler, mutasavvıflar bunların kaynakları en azından dini araştırmaları bitirmek açısından bence önemli. Birkaç tane vereyim. Öncelikle tabii ki tasavvufa girişle başlayacağız. Mahmut Erol Kılıç Tasavvufa Giriş kitabı ardından Abdülbaki Gökpınarlı Yüz Soruda Tasavvuf kitabı. Bundan sonra da Fuat Köprülü Tarihte İlk Mutasavvuflar kitabı okunmalı. Bu üç kitap zaten size tasavvufu tanıtacaktır. Mantığı anlayacaksınızdır. Bu kaynaklara girerken Sadreddin Konevi'nin Vahdeti Vücut ve Esasları kitabına bakıyoruz. Ardından da Philip Govins'in Sufizm kitabını okuyoruz. Ve Mevlana'dır, Arabi'dir bunlara girmeye başlıyoruz. İlk önereceğim kitap Hallacı Mansur'un Tavasin kitabı. Burada şeytanla ve firavunla alakalı bazı mantıklar var. Yani Allah'ın veya dinin ne olduğu ile alakalı. İslam'ın ne olduğu ile alakalı yorumlar var. Bunlar aslında felsefi kitaplardır. Mitoloji kitabı değillerdir ama okunması gereken kitaplardır ki en azından bu dinlerin metafizik ilmi yorumlarını bilelim ona göre cevap vermeye hakkımız olsun. Hallacı Mansur'u okuduk sonra İbnül ül Arabi'nin Fususül Hikam kitabı var. Bunlar gene internette var. Yani ismi böyle yabancı geliyor diye okunması çok zor kitaplarmış gibi düşünmeyin. Günümüz Türkçesiyle tercimeleri yapılıyor zaten. İmam Rabbani'nin Mektubat bu okunacak ardından Mevlana'nın Divanı Kebir'i Fihima Fihi ve Mesnevi'si okunacak. Mesnevi'yi 5000 sayfa yazanlar da var, direkt özetleyenler de var. Hangisini okuyorsunuz bilemem. Ama ben bütün bu kitapları okumak istemiyorum. Bunu kafa mı kaldırır? Uğraşmaya ne gerek var? Bunların bir eleştirisi varsa eğer, mantığı özetleyecek bir şey varsa onu okuyayım diyorsanız. Cemre Demirel, Bir Başka Din Tasavvuf. Bu güzel bir kitap. Bana da önerdiler. Daha yeni okudum. Birçok konuda aynı fikirde olduğumuzu gördüm. En azından benim beğendiğim bir kitap. Bence siz de bir okuyun, iyi olur. İşte bütün bu kaynaklardan sonra, bu yorumlardan sonra illa da ben gene Kur'an'ı okuyacağım diyorsanız, tekrardan bakayım ne anlatıyormuş, görmek istiyorum diyorsanız bu sefer Risale okunabilir. Ama pek önermiyorum çünkü çok ağır bir dili var ve söylediği her şey 5 manaya gelebiliyor. Bir paragrafta söyleyebileceği şeyi 15 ciltte anlatıyor, uzattıkça uzatıyor. Okumak isteyen yine okusun ama yani abartıldığı kadar bir ilim, irfan görmedim, baştan söyleyeyim. Şimdiye kadar ne gördük? Dinlerin gelişimi, mitolojiler, ana kaynaklar, yorumlar, arada belki gizli sır denilebilecek şeyler. Son birkaç tane daha öneri yapacağım. Ve ardından din mantığına, inanç mantığına farklı pencerelerden bakan birkaç bilim adamının veya filozofun kitaplarını önereceğim ve bitireceğim. Öncelikle Ralph Shoneman, Siyonizmin Gizli Tarihi. Basit kalacak ama okuyun bence. W.B. Crowe, Büyünün, Cadılığın ve Okültizmin Tarihi. iyidir, güzeldir. Gerald Massey, şeytanın genel tarihi. Bu da iyidir. Ben şeytanla alakalı videomda bundan fayda etmiştim. Ardından Mirça Eliade, ebedi dönüş mitosu. Ardından farklı bir bakış sunabilmesi için Sigmund Freud'un Dinin Kökenleri kitabı. Bu iyidir, bayağı iyidir. Ve Musa ve Tek Tanrılı Din kitabı. Bu da iyidir, Akenaton olayına bir değinme var. En azından Mısır'la bir bağlantı yapılıyor, bence güzeldi. Ne önerebiliriz? Brian Morris, din üzerine antropolojik incelemeler. Bu da iyidir. Farklı bir bakış diyorum ya önemli bunlar. Sadece Tanrı göreceğiz, melek göreceğiz mantığıyla okumayın. Paul Siegel, dünya dinleri ve iktidar. Bu iyi. Son olarak bonus bir kaynak öneriyorum. Şemsettin Günaltay Hoca'nın İslam öncesi Araplar ve Dinleri kitabı. Bu zaten bitiriş olacaktır. Bitiriş derken bir dini bitirmekten bahsetmiyorum. Din araştırmalarını bitirmekten bahsediyorum. Kriton Dinçmen, psikiyatri ve mitoloji, Carl Gustav Jung, psikoloji ve din, Erich Fromm, psikanaliz ve din. Bunları da okuyunca zaten insan niye inanıyor, niye etrafa bakıp resim var, ressam var mantığına kayıyor veya niye sürekli bir dua etme ihtiyacı hissediyoruz, niye tanrıya inanma ihtiyacı hissediyoruz, antik zamanlarda insanlar niye sembolizme veya astrolojiye inanmaya ihtiyaç duymuş hepsini görmüş oluyoruz ve en azından artık dinler tarihi araştırmalarını bence bırakabiliyoruz. Bundan sonra felsefe okumak lazım. Belki dünya tarihi okumak lazım. Farklı bakışlara geçmek lazım. Çünkü din okumaya başlarsanız bunlarla yetinmezseniz 50 yıl 60 yıl okuyacaksınız ve yine bir sonuca varamayacaksınız. Bence bunlar yeterli kaynaklardı. Zaten okuması da 5-6 yıl sürecektir merak etmeyin. Türkleri unuttuk. Bir de Türklerden örnek verelim ki en azından şamanizm, Tengrizm, Türk mitolojileri bunu da biraz öğrenmiş olalım. Bahettin Ögel Türk Mitolojisi 2 cilttir. Benim bayağı işime yaradı. Birçok videomda kullandım. Ek olarak Jean Paul Roux'nun Eski Türk Mitolojisi kitabı bu da iyidir. Zaten bunlar ana kaynaklar, bilinen kişiler. Ek olarak Abdülkadir İnan Eski Türk Dini Tarihi. Bunlar güzel kitaplardır. Son olarak biraz felsefi bir bakış kazanalım diye bence Orhan Hançerlioğlu'nun Düşünce Tarihi kitabı okunabilir ve Bertrand Russell'ın 3 ciltlik Batı felsefesi tarihi okunabilir. En azından bize güzel bir mantık kazandıracaktır diye umuyorum. Daha fazla öneri yapmaya da gerek görmüyorum. Zaten notlarım bitti. Belki ileride felsefe önermeleri yapabiliriz. Tarih kitabı önermeleri yapabiliriz. Orası isteklere kalmış. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.